Günaydın. Bir Dolap Kitab'a hoş geldiniz. E, günaydın. E, gündemi biraz çocuk kitaplarıyla takip edebileceğimiz bir e, kitap var elimde. E, İsyankar Cadı adını taşıyor. Yazılama Çocuk tarafından e, yayınlandı bu kitap. E, Enrique Perez Diaz tarafından e, yazılmış. Enrique Martinez tarafından resimlenmiş bir kitap bu. Türkçesi de Yaşmak Pusat Keskin'e ait. Kitabın çevirisi. E, İsyankar Cadı Bildiğiniz bir cadı işte cadı şapkası var arkadan böyle iki bağlı saçları iki örgülü saçları var işte sivri ayakkabıları var yani süpürgesi de var. süpürgesi de var hani bu cadı tiplemesiyle ilgili hiçbir eksiği yok bildiğiniz bir cadı ama biraz keyifsiz bir cadı çünkü cadı olmak çok zor geliyor ona artık. E, işini iyi yapsan eleştiriyorlar kötü yapınca eleştiriyorlar e, öyle ya cadının işini iyi yapması demek aslında cadıca işler yapacağı için herkesin Hı -hı. işine gelmeyecek bir şey yani bir yandan e, işte o yüzden biraz dertli sonra diyor ki artık e, hani bu süpürgesini falan fırlatıyor kenara diyor ki yani of diyor yani böyle bir böyle bir plastik bu süpürge diyor bununla nasıl havalanacağım ki ben filan bir de çok garip değil mi şimdi çevreci de derken yani cadının süpürgesinin bile plastik, plastik olmasında bir garip bir durum yok mu Hı. yani e, hani laylon hayatlar diyelimiz buna <gülüyor> yani e, süpürgesi uçsam daha iyi filan diyor Öyle, buna da öfkelenmiş e, insanların diyor hiç yaranmanın da yani bir yolu yok hani bu arada tabi resimler var yani bu metinlerin hepsi resimlerle son derece ilişkili resimlerin ne gösterdiğine ne anlattığına da bakmak gerekiyor Mesela bu sayfada işte insanlara yaranmanın hiç olu yok dediğimiz sayfada e, hani şu klasik böyle bir takım elbise giymiş gömleğinin de hani beyaz e, yeni içinden görünen böyle parmağını uzatmış bir şey gösteren hani bir otorite simgesi hı hı. kapitalist bir otorite simgesi e, olan el vardır ya hani mesela o var burada. Yani tanıdık bir imaj Tehdit yani. Tehdit, Tehdit eder biçimde gibi. yargılar biçimde. İdare ediyor evet ediyor gibi. Idare, yani bütün bunları gibi. ve tabi mutsuz yani cadı. E, diyor ki keşke diyor peri olsaydım kendi kendine düşünürken her şey daha kolay olurdu diyor onların hayatı ne şahane diyor Tabii, herkesi memnun ediyorlar herkes de onları seviyor o yüzden ya hani öyle, uh -huh. öyle ya ama işte cadı deyince e, ne yaparsan yap herkes seni eleştiriyor bir şekilde herkes eleştiriyor çünkü yaptığın şeyler cadıca şeyler sonuçta e, ama diyor periler işte e, rahat fakat sonra bir şey oluyor duruyor bir düşünüyor yani periler üzerine de Düşünmeye başlıyor birden ve e, ama diyor o da o kadar kolay değil sanki diyor o kadar da çok sihirli değnek yok mesela diyor sihirli değnek bulmak pek de kolay bir iş değil. Hadi birisi akıl etti sihirli, sihirli değneğini kiraladı diyelim onun ondan sihirli değnek o bile çok pahalı diyor yani. Perilerin <gülüyor> değneklerinin kiralanabilir olması fikri çok komik Ama gün o gün işte dünya orada artık yani. <gülüyor> Yani plastik uçan süpürgeler, sihirli değil, kiralanan sihirli var değnekler ama az var ama çok Ve, bağlı. Evet yani hani peluk peri... Aynen almak öyle yani. Aynen şey öyle. O değil. da öyle kolay bir iş değil diyor. Onu da hani bir empati de kuruyor bu arada. Yani cadının böyle bir yönü de var. E iyi de diyor. Peki ne yapıyorlar bu sihirli? Hadi sihirli değil. ne yapıyorlar? Tekrar sinirlendi ama. Burada yine ilginç bir imaj var mesela. Şey görsel var. Ee, tekerlekli iskemle de koca dünyamız. Aha. Yani ne yapıyor peki bu periler diye soruyor. Ben pek etkilerini göremiyorum diyor. Yani diyor işte küresel ısınma, işte çevre kirliliği, yok olan türler, işte savaşlar, kavgalar, hastalıklar, açlık, kıtlık, işte GDO bilmem. Bir sürü hepsini düşünsene. Koca evet. dünya tekerlekli iskemle de değil mi yani? İşte tekerlekli iskemle de bir dünyaya bakarak bunları söylüyor. Sonra da eskiden hani geçmişini anıyor. Biz daha güçlüydük. Daha... Ee, Cadıların eski zamanlarındanıyor yani şimdi diyor süpürgemizi onaracak yer bile bulamıyoruz diye. Ya bu çok hani kullanat zamanındayız evet. ya. Ya çok böyle yani, metinler nasıl gönderiyor yani? Günümüzdeki bir sürü yere? her şeyi bir cadının evet aynen öyle uyarlamıştı. Peki diyor her şey bu kadar kötüye gidiyorsa perilerin aklı nerede? Yani ne yapıyorlar? Tamam balinalara özgürlük, dünya barışı ee neredesiniz diyor. Çünkü buradaki resme bak. Şurada mesela Guernica'dan bir parça var. İşte demir parmaklıkların arkasında Şarlo, Charlie Chaplin. İşte mutsuz çocuklar sağda solda. Böyle işte iblis gibi bitiyor Guernica devam ediyor. Tabii Guernica'nın başka bir parçası. Üzerinde bir tank falan. Zaten böyle hani genel olarak resimlerde de bu şey var <gülüyor> o his. his kübizim. Evet. Ya değil değildi var. hani böyle bir göndermesi var. Sonraki sayfada artık Guernica'yı görüyoruz yani. Hani bir şekilde onun Guernica olduğundan çok da şüphe etmeyeceğimiz bir sayfa geliyor. Ee, ve tabii orada Gamal Haç, işte Naziler falan filan onlar da var yani. Renkler de değişti bir anda. Renkler de değişti. Ve diyor ki yani bence periler bu kadar da değer görmeyi hak etmiyorlar yani. Ya şey gibi hani tam ya güzellik kraliçesi önemli bir şey gibi geliyor ya herkese yani hani, hala geliyor mudur? Geliyor galiba ya yani ee, hani öyle bir güzellik anlayışı Hı -hı. üzerinden bir de insanların ya yani böyle bir testler var yapılmış mesela işte güzel olanın daha iyi olduğundan emin insanlar genelde Hı -hı. falan gibi. Ee, işte bizden daha cadı gibi görünüyorlar falan diyor. Yani bütün bu dünyanın haline bakınca bizden daha cadı bunlar diyor. Üstelik de umursamazlar falan diye. Bayağı bir sinirleniyor artık. E, oradan oraya uçuşup duruyorlar ama ne yapıyorlar yani diye. Ve e, cadı o bulunduğu mekandan dışarı çıkıyor. Dışarı çıktığı yerde çok enteresli dilenci çocuklar var mesela. Hı hı. Ve orada Karl Marx'ı da görüyoruz onlarla beraber. Şapkasını çevirmiş böyle elinde. Evet ve bu sefer ama cadının içinde bir birtakım duygular kabarmış artık yani bir bir şey oluyor cadının içinde bir şeyler değişiyor bir şeyler kopuyor. Yani bir bir şey bir ne geliyor acaba? Hani bu duygular neler diye bakıyoruz ve şeylere de sinirleniyor artık. Bütün bu toz duman, etrafın kirliliği, şunlar onları rahatsız ediyor. İnsanların gürültüsü, çocukların ağlaması canını yakıyor mesela. Bütün bu duygular onun artık iyice eee duyarlılığı iyice keskinleşmiş bir durumda ve en sonunda cadı e, aptal periler neredesiniz diye bir bağırıyor. Hani öfkesi çıkıveriyor artık. E, tabii hani şey yapalım, yanıt alamıyor işte ne kadar duyarsız ve rahatsınız falan diye iyice e, sıkılıyor ve onlar hiçbir şey yapmıyorsa ben de öyle duracak değilim ya deyip bütün pisliği ne varsa ortalıkta e, süpürgesiyle alıp bir güzel Süpürüyor. Önceki sayfalarda gördüğümüz bütün resimler burada evet, süpürüyor değil mi? Evet, hepsini süpürüyor buradaki e, son resimde. Sonra da bir tane peli gelip cadıya bir tane çiçek veriyor. E, son <gülüyor> resimde metin yok. Evet, burası yazısız. Ee, çok ilginç bir kitap değil mi? Çok ilginç bir kitap. Ee, bir Küba e, öyküsü bu. Hı -hı. Ee, Küba'dan çok fazla öykü geçmiyor ne yazık ki elimize. Ee, ama bu Küba'dan gelme bir öykü. Ee, Enrique Perez Diaz e, Kübalı bir e, yazar. Ee, öykünün yani göndermeleri, metin ya yani satır araları e, çok önemli bence. Resimler, resimle metnin yaptığı işbirliği yine çok önemli bence. E, çünkü biz e, birçok konuyu aslında çocuklara anlatmamayı tercih ediyoruz bir şekilde. Ya da nasıl anlatacağımızı bilemiyoruz. E, Belki biz de farkına varmıyoruz. Hı hı. Bir sürü şeyi görmezden gelme eğilimimiz çok yüksek. Kitap zaten ee, yine bir çocuk kitabı değil sadece bence. Değil evet. Sadece bir çocuk kitabı değil burada. ve yani, hani Adı da İsyankar Cadı. Ee, e, e, zaten kendini ele veriyor. Bu noktada şu da çok önemli bence. Ee, niye cadı üzerinden anlatmış? Yani bunun üzerine biraz düşünme ihtiyacı hissettim. Hı hı. Niye cadılar var ve niye perilerle bir kıyaslama içinde anlatılmış? Hı hı. Metin niye böyle kurulmuş? Ee, bence yani tabi yazarın bu anlamdaki bu anlamda hani dünya görüşü nasıldır, beklentileri neler bunların hiçbirisini bilmiyorum. Yazar hakkında bir bilgi bulamadım ne yazık ki. Ee, daha doğrusu İspanyolca bir bilgi buldum onu da anlayamadım. Ee, Havana doğumluymuş onu anladım. Hı hı. Bir tek. Ee, niye ama cadı ve peri üzerinden kurulmuş bu metin, bu öykü diye bunu düşünmeye ihtiyacı hissettim. Ee, cadılar... Çoğunlukla kadındır. Hı hı. Yani aslında Çoğunlukla genel hep... evet, cadıları kadın olarak düşünürüz evet. hep yani. Ee, yok yani kadın olmayan örnekler de görebiliriz aslında diye düşünüyorum. Yani cadı deniyor. Cadı yani. de kadın gelir akla. Evet. Evet. Ve periler de peri denince de kadın gelir akla. Evet. Yani erkek peri diye bir şey bilmeyiz yani. Hı hı. E, dolayısıyla bu kitabın, bu öykünün kadınlarla ilişkilendirilmiş çok güçlü iki imaj üzerinden kurulmuş olması bence bir kere daha anlamlı. Hı hı. Ee, ya Ben de o kanaatteyim çünkü yazar o kanaatte bilmeden söylüyorum. Yani dünyayı kurtaracaksa işte çevreci, bisiklete binen filan kadınlar kurtaracak yani başka kimse kurtarmayacak dünyayı bence. Ee, dolayısıyla burada kadınlarla ilişkilendirilmiş çok güçlü iki imaj üzerinden öykünün kurulması daha da anlamlı. En sonunda gelip Çiçek veren peri de çok anlamlı bu noktada. Yani burada e, hani kitap boyunca cadının e, perilere ne kadar e, sinirlendiğini görüyoruz. Onları suçladığını görüyoruz. Hiçbir şey yapmıyor bunlar falan filan diye. Ama aslında onlar da bütün bu pisliğin içinde güzellikler yaratan canlılar bir yandan. Uzlaşmacı bir de sonunda. Sonunda da, da bir uzlaşma var. Evet onlar bu pisliğin içinde hala güzellik üreten canlılar değil mi? Peri yani öyle bir şey değil mi? Hani minik çanlar çalıp evet. çın çın dolaşıyor. E bu tatlı bir şey yani. Güzellik, umut, evet, yani, E Güzel olan bir şeyler olmalı bir yerlerde. Yani ayaklarımızı nereye basacağız yoksa? Evet. Dolayısıyla da gelip çiçek veriyor öykünün sonunda cadıya. Cadı ortalığı nihayet temizlediğinde. Hı hı. Çünkü birinin de bu işi yapması lazım. Ve bu perinin işi değil hakikaten bakıyorum yok bir perinin işi değil bunu bir cadı yapabilir yani e, ki e, aslında edebiyatta bu karşılaşmadığımız bir şey değil ne bileyim e, altın pusuladaki Serafina Pekala mesela en sevdiğim, en sevdiğim cadılardan birisi ya da işte e, Hayalet dizisi vardır Tudem yayınlarından çıkan hı hı. Hayaletin Çırağı vesaire oradaki Grimalkin mesela çok önemli bir karakter evet. ya da e, diğer neydi cadı kızın adını unuttu Alice mesela çok önemli bir başka cadı karakter ve bunlar aslında bazı temizlikler yapan tipler. Ee, duruşları hani hep bu tabii Grimalkin aslında çok kötü bir karakterken bir yerde tabii can kiralık kadı, cadıların kiralık katili olan bir cadı iken Grimalkin bambaşka bir rol oynuyor. ya zaten bambaşka bir adalet anlayışı evet. varmış Meher onun. biz bunu bilmeden bakıyormuşuz ona o dönüşümü aslında Grimalkin geçirmiyor, biz okuru olarak geçiriyoruz. Evet. Ama şimdi başka bir kitaptan bahsetmeye başladık. <gülüyor> Hayal etme. Evet, evet, ona girmeyeyim Sus, Ama bu hı. yani cadı imajıyla ilgili, ne bileyim işte Pamuk Prenses'teki cadı hani kötüdür. Yani bu kadar. O cadıda başka bir olasılık yok. Hı hı. Yani o öyküyü okuduğumuz zaman başka bir olasılık görmüyoruz o cadıda. O cadı kötü. Yaşlı kadın tipinde. Hı -hı. Hani çok her şeyiyle evet. böyle klişe yani. Evet. Ama öyle mi gerçekten? Cadılar öyle insanlar mı gerçekten? Cadılıkla suçlanan kadınların yaptığı şey kötülük müydü gerçekten? Yoksa cadılar e, aslında gerçekten de baş kaldıran, sistemin dışında kalan alternatif yolları arayan E şimdi kendisi olan insanlar Bunu yapan yani? kadınlar da hep tepki görmüyoruz. Aynen yani öyle. Aynı şey. Yine Aynen öyle. Bugün o işte... cadılık diye bir şey olsa yine bu kadınlar... Evet işte cadıları o yüzden seviyoruz zaten. Evet. Ve e, cadı karakterlerinin nasıl ele alındığı da bu anlamda çok önemli. Bu e, şeyde de vardı. E, Deli Kadı'nın Mart ayında çıkan sayısında Deli kadın dergisinin hı hı. Mart sayısında da cadılık ele alınmıştı. Yani ona da bakmakta büyük fayda var. Ne bileyim mesela Roald Dahl'ın cadılarıyla ilgili hiç bakmadığım bir açıdan bakmamı sağladı doğrusu. Hı hı. Ee, konu dağıldıkça dağılıyor e, ama ciddi, e, yani cadı evet çok konu, derin çok bir konu İsyankar cadı da e, o cadılardan biri işte e, o yüzden de kitabı daha çok sevdim diyebilirim e, bu kitabı armağan edeceğiz hı hı dinleyicilerimizden birine birdolapkitap.com'daki bant kaydını yayınladığımız sayfaya yorum bırakarak çekilişe katılabilirsiniz ve bir kişi bu kitabı kazanabilir. İsyankar Cadı Yazılama Çocuk'tan çıktı. Enrique Perez Diaz tarafından yazılmış. Enrique Martinez tarafından resimlenmiş ve Yaşmak Pusat Keskin tarafından da putçaya çevrilmiş evet. ee, kitap. E, Stüdyo Ghibli'nin ünlü e, animasyonlarından biri Aa, vardır. Dünyanın Cadı en sevimli ki. Cadılarından biri evet, de o. E, şimdi küçük cadık giden bir şarkı dinleyelim, sonra devam edeceğiz. Seni. 94.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları Programı 1 Dolar Kitap devam ediyor. Ee, yine bir resimli kitaptan bahsedeceğim. Ee, Kerstin Schöne'nin yazıp resimlediği Canım Arkadaşlarım. Türkçesi Yasemin Kılınç'a ait. Yapı kredi yayınlarından çıktı bu kitap. Ne kadar da sevimli bir kapak resmi var. Evet yani isyankar cadının alışılmadık resimlerinden sonra evet. bu çok ee, yumuşak. Evet, evet, Sevimli çok böyle... e zaten şey e, oldukça küçük yaş grubu e, için hani bir artı iki artı olabilir bence Hı. çok fazla metni yok e, ama çocukların bakmaktan hoşlanabileceği resimleri var bir de kitabın e, ilerleyen sayfalarda göreceksin farklı bir tasarımı var yani normal soldan sağa doğru Hı. çevirirken sayfaları bir anda ortasında bir yerde kitabı çevir diyor aşağı yukarı burada işte nereyi ne tarafa çevireceğini de gösteriyor sana. Ee, bir zamanlar küçük üzgün bir penguen vardı diye başlıyor Oy, çok kitap. Çok tatlıymış onunla çok üzgünmüş aynı <gülüyor> evet, zamanda. Evet böyle da. bir buz küpünün üstüne oturmuş elinde bir çiçek solmuş öyle, o böyle mahsun, boynunu, bükmüş. boynunu bükmüş. Neden? Çünkü işte diğer hayvanlar sayfanın diğer yanından da farklı farklı hayvanlar ona bakıyorlar. Burası bir hayvanat bahçesi maalesef. Ama hayvanat bahçesiyle ilgili herhangi hiçbir şey bir imge görülmüyor. Sadece orada olduklarını biliyoruz. Neden bu kadar üzgün olduklarını sordukları zaman da ben bir kuşum ama uçamıyorum diyor. Ve ne kadar çabalarsam çabalayayım hep yerde kalıyorum diyor. Ne kadar çabaladığında resimlerde görüyoruz işte bir kazın sırtına binmiş e, kaz ezilmiş ama birlikte uçamıyorlar <gülüyor> sırtına balon bağlamış olmamış yaprakları sallıyor olmuyor e, ama bu bir kuş uçmak istiyor e, bulutların üstüne ulaşmak istiyor e, ve diğer e, hayvanları yakın plandan güler yüzleriyle görüyoruz ve e, onların, onlara ihtiyacı olduğunu bir biçimde belli ediyor ve burada işte Öykü, öykü mutlu sonlansın. Kitabı çevir Öykü mutlu sonlansın diye bir bölüm var. Oflarla tarif ediyor. <gülüyor> Kitabı dikey hale getiriyorsun. Ve sonra başlıyor diğer hayvanlar. Ee, ona yardım etmeye önce bir tepenin üstüne çıkarıyorlar ama işte bu kitap dikey hale Aha. gelince bulutların ne kadar yukarıda olduğunu daha iyi anlıyoruz. Ee, Penguenler aşağıda. Nasıl değişti gerçekten? Evet. Ee, altına taşlar yığıyorlar üst üste. Taşların üstüne çıkıyor uzanıyor. Yine olmuyor. Sonra diğer hayvanlar üst üste Oho. çıkıp bir kule oluşturmaya başlıyor. Sayfalar boyunca bu kule devam ediyor. Ama taşların üstüne önce bir kirpi çıkmış. Yalnız kirpinin o, üstüne bir tavşan atmış. O kirpinin çektiği. <gülüyor> ama tavşana bak <gülüyor> evet. poposu diken içinde. Kıpkırmızı olmuş. İşte e, tavşanın üstünde koyun, zebra, hipopotam. hipopotam. Yani o kadar oransız... Bir kule var ki burada dengesiz ya çok ya da dengesiz saçma sapan de, bir yani, denge evet. kurulmuş. işte Akrobasi yapıyorlar. Yani şu zürafa, nehirlerde çakıl taşlarından diziyorlar böyle enteresan denge evet. şeyleri onun gibi. Yani zürafayı bir flamingo taşıyor çırpı bacaklarıyla da zürafa tepede tepe taklak Bak, duruyor. yılan da kangal olmuş öyle taşıyor yani. Fok ama burnunun ucunda evet. taşıyor yani elinden gelen en iyisini yapıyor. İşte gergedan kaplan. Deve, deve panda, panda, bir maymun maymun fanustaki balığı taşıyor. Fanusa bir tukan konmuş. E, sayfalar hala devam ediyor <gülüyor> kule. <gülüyor> ve en üstte e, bir fil. Filin ortamının ucunda da göbeğinin üstünde durarak pengueni görüyoruz. Artık o, bulutlar o e, kadar da yüksekte de değil diyor. Sayfanın o, Dikey sayfanın büyük bir bölümünü aşmış gelmiş. Ta yukarıdaki bulutlara kadar uzanmış. E, ve... İlk baştaki cümleyi hatırlıyor musun? Hmm. Mutsuz bir, e, evet. bir zamanlar küçük üzgün bir penguen vardı diye. O yazısız bütün o hayvanlardan oluşan kulenin sonunda yükseklerde bulutların üzerinde mutlu bir penguen süzülüyordu diyor. Sayfayı tekrar kitabı Düz, çevirdik şey yaptık, evet. ve gökyüzünde uçan bir penguen görüyoruz burada. Oh be diyoruz bir de üstelik. Yani o, i̇çim rahatladı yani. Evet, <gülüyor> o kuleyi sadece işte filin hortumunun bir parçası Hı -hı. görünüyor. Yani şey, resme hangi çerçeveden baktığın çok önemli. Evet, i̇şte, i̇şte burada uçan bir kuş görüyoruz sonunda mutlu bir penguen. Çok eğlenceli. Ben bunu Tayga'ya okuduğumda baya eğlenmişti o hayvanların oluşturduğu kuleyi görerek. Ufak yaştaki çocukların gerçekten keyif alacaklarını düşünüyorum. Bir de bu hayvanların yaptığı iş... ...bir oyuna da dönüştürülebilir. Hı hı. Eskiden hatırlıyorum... ...Tayga üst üste bir şeyleri yığmayı Aa, çok severdi. Evet, çok ilginç şeyler yapardı öyle. Kuleler kurardı. Evet üst üste e, ve garip dengeler evet, evet. oluştururdu. Yine böyle evdeki oyuncak... ...hayvanlarla çocuklar... ...benim evet, aklıma geldi. Böyle yani, bir evet. oyun kurulabilir. Kitap okurken. Ya bu konuşarak da yapılabilir. Şimdi işte kaplumbağanın üstüne koyalım... ...hadi fil koyalım, filin üstüne koy. koyalım... Yani... Hani zihnimizde de aslında oynayabileceğimiz bir oyun var. Evet mesela bence. burada kaplumbağa ters dönüp kabuğunu evet. işte bir çanak gibi kullanmışlar. Ya da işte yılanın kangal, kangal olması, fokun burnunun ucunda taşıması. Hani bu tip özellikler üzerinden de aslında zihinsel bir oyuna da dönüştürülebilir evet. gerçekten. Çok keyifli bir kitapmış. Evet e, canım arkadaşlarım yapı kredi yayınlarından çıkan bir resimli kitap. Kerstin Schoenen'in yazıp resimlediği kitabı Yasemin Kılınç çevirmiş. Kitabın başında, biyografi sayfasında da Kerstin Schoen'in Wolf Erbruch tarafından Aa. verilen ilüstrasyon illüstras derslerine katıldığı yazıyor. Orada Gölüm ve <gülüyor> ve başka bir Referans çok sağlam. Var. Evet. Ve ondan sonra da işte kendi çocuk kitaplarını yazıp resimlemeye devam etmiş. Ama en sevdiği şey grafik tabletiymiş. Hmm. Canım arkadaşlarım çok güzel bir kitapmış. Evet, çok keyifli, çok eğlenceli bir okul öncesi resimli kitap. Bugünlük bu kadar. Evet, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesuranlar, Banvan Soy ve Yıldıray Karakeç.